A, a وبعدu, wa wa Abi, ve kullu mahtetetin bid'a. Ve kullu bitra tindbanana, Ve kullu banana tindfin nar, uvadu, talam karde xerim, s-sarama għalikum rahmatulbahi ja barakjaata. Ma kullu mahtetulbahi ja barakjaata. Ma diye sormuştu. Ee, ona binaen bu dersi Emin, Emin e, şeyine göre e, bu dersi yapmayı bulundum inşallah. Konumuz şirkle alakalı. Şirk nedir? Kaça ayrılır? İnsanlar neden şirk koşarlar? Neden böyle bir e, yola başvururlar? Şirk koşma sebepleri e, nelerdir? Bununla alakalı olacak. Ki Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yaratmış ve meleklere ve iblise Adem'e secde etmelerini etmişti. Melekler istisnassız hiçbir şey şüphe duymadan ne yaptılar? Hemen secdeye kapandılar Adem Aleyhisselam için Allah Azze ve Celle'nin elinde. Yalnız ne yaptı İblis Bundan kaçındı. Aklını kullandı ve ne dedi? Beni ateşten, adem ise topraktan yarattı. Ben ondan üstün müddetedim. <Gülüyor> ne yaptı kaçındı. Ve Allah Hazretleriyle <Gülüyor> onu huzurundan kovdu. Şeytan, ta kıyamete kadar Allah Hazretiyle de ne yaptı? Müttet istedi. Ki, insanların dedi, sana giden, hakkı giden yolun ortasına oturacağım ve insanları senin yolundan alıkoyacağım. Allah Hazreti ve Celle ona kıyamete kadar müddet verdi. Ve buyurdu ki seni ve sana uyanları cehenneme atacağım. Şey, şeytan, iblis ne yaptı? Böylelikle Allah Hazreti ateşle müddet ettiği halde iblis yolundan dönmedi ve kıyamete kadar da o yolda ne yapacak? Devam edecek. İblis çalışmaya devam etti hiç durmadan gece gitti. Gününe ta kıyamete kadar olacak bir zaman içerisinde ne yaptı bir hedef koydu. Hedefledir insanları hak yoldan yani Allah'a giden yoldan alıkoymak. Yani artık öyle bir amaç ki kendisi zaten cehenneme girecek ve sanki benimle beraber ne kadar insanı cehenneme götürürsen kaç bir e, düşüncesiyle ne yaptı? Kıyamete kadar olan bu zaman diliminde çalışmaya devam et Çalışmaya başladı. Büyük bir hızla, büyük bir azimle. Ama Allah Hazreti'yle buna müddet verirken, seni sana uyanlarla birlikte cehenneme atacağım derken, ne diyor? Ama senin diyor muttakil kulların üzerinde ne olmaz? Hiçbir tesirin olmaz. Onlara sen dokunamayacaksın diyor. Allah Azze ve Celle böylelikle takva sahibi olan kimselerin o takvasının onları şeytandan koruyacağını ne yapıyor? Böylelikle bir müjde veriyor. Şeytandan korunmak mı istiyorsunuz? O zaman ne olacaksınız? Mutlaka olacaksınız. Eğer hakikaten Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkarsanız emirlerini yerine getirir, nehirlerinden, yasaklarından kaçınırsanız şeytan size asla, asla ne yapamaz? Zarar ver. Bu da Allah'ın mümin kullanımı olan, müptakil kullanım olan nedir? Bir vaadidir. Ki Allah Azze ve Celle vaadini hiçbir zaman hurbet etmez. İnsanlar ta ki Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar ne yapıyorlar? Hakikaten Allah Azze gönderdiği peygamberler, kitaplar ışığında kevhid üzere devam ediyorlar. Hiçbir müşkülat yok. Ama Daha önce anlattığımız gibi ne zamanki Nuh Aleyhisselam'ın devri geliyor ve şeytan ne yapıyor? İnsanlara yaklaşıyor. Öyle bir yol buluyor ki şeytan insanları saptırmak için, insanları Allah Azze ve Celle'nin yolundan alıkoymak için. Şirk nedir? Tevhid-i Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla birlemek, ibadetleri yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye has nedir? Tefildir. Ve İslam adına, Allah adına yapılan ibadetlerin hepsi ne yapılır? Yalnız ve yalnız Allah için yapılır. Şayet bunlardan en ufak ibadeti bile, en ufandan en küçüğüne kadar Allah Azze ve Celle'nin dışında bir şey için Bu ne olabilir? Bir güneş olur, bir ay olur, bir ateş olur, bir hayvan olur veya ölmüş halih bir kimse olur yaparsanız işte bunun adı nedir? Tevhidin zıddı olan şirk denir. Peki biz emek kişisini ibadet türlerinden herhangi birisini Allah'tan başkası için yapmanın adı şirktir. Tevhidin zıddı Çünkü eğer bir şeyi hakikaten güzel öğrenmek istiyorsak onun zıttığını bilmek ne yapar? Her zaman için onu öğrenmeye en güzel şekilde vesile olur. Güzel nedir? Çiftçinin zıttıdır. İyi, kötünü zıttıdır. İşte beyaz, siyahın zıttıdır. Çift de nedir? Tevkiden zıttıdır. Demek ki Allah için yapıla gelen ibadet türlerinden herhangi birisini Allah'tan gayesinde ne olursa olsun yapmak neymiş adı? Çiftir. Peki, bir şirki neden öğrenmek zorundayız? Neden şirki öğreniyoruz? Biz hakkı öğrenmekle neyiz mükelle sizler? Nasıl ki tevhidi öğreniyoruz, neden? Allah'ın cennetini talep etmek için, talep edebilmek için. Çünkü Allah Azze ve Celle ancak ve ancak ne yapacak muvahhidleri, yani tevhid ehlini cennete koyacağını var ediyor. Öyleyse devriyi de öğreneceğiz ki cennete girebilelim, cennetliklerin avelini işleyebilelim. Bununla beraber hani cennet hak, cehennem hak cehenneme de nasıl ki cennete girmenin vesilelerini sebeplerini arıyorsak cehenneme girmemek için de ne yapmam zorundayız? Oraya götürecek yolları öğrenmeliyiz ki o kapıyı ne yapalım? Hepten kapatalım. Kendimiz ve zürriyetimiz için. Öyleyse şirki öğreneceğiz ki, şirkte ne yapmayacağız, bu korkulmayacağız. Çünkü şirk öyle bir pislik ki, bir insanın, bir Müslümanın, bir müminin işleyebileceği en büyük günah. Evet. Çünkü bunun yani daha da ötesinde başka bir şey yok. Ki, Allah Azze ve Celle, Allah Resulü Aleyhisselatü nesinde nefsinde, لَاِنْ لَا اَشْرَقْتَ ey Muhammed diyor. sen bir de şirk koşacak olsa ne yapar? Bütün amellerin ne kipta kipta ne kadar büyük bir şey ömür boyu çabalıyorsunuz yapıyorsunuz tevhid olarak ibadet olarak ama Allah'a şirk koşturulursama ne oluyor? Bütün ibadet alıyor götürür Allah Resulü selamın nezdinde ne yapıyor? Bizleri uyarıyor ve Aynı zamanda şirk insanın cehennemde ebedi kalmasına vesile oluyor, sebep oluyor. Ve Allah Hazreti'nin asla ve asla affetmeyeceği bir günahtır şirk. O yüzden öğrenmek zorundayız. Ve Ömer İbn-i Hattab Rabia diyor ki İslam içinde diyor cahiliyi, cahilliği bilmeyen kimseler yetiştiği takdirde Yani şirk nedir? Cehalet nedir? Bilmeyen insanlar yetiştiği takdirde İslam'da İslam'ın kurtları da diyor biraz biraz sökülürler diyor. Artık düşünün yani bir binayı kurulan bir binayı nasıl ki tuğlalar tek tek döküldükçe dökülür ve bina çökülür, çöker işte cahilliyi, cehaleti bilmeyen insanlar da bu şekildedir diyor Ömer i̇bn Hattab radıyallahu anh. O yüzden insanın kendisini koruyup o şeyden uzak durabilmesi için ne yapması gerekir? O şeyi öğrenmesi gerekir. Öyleyse benim çirki, çirkin ne olduğunu sebeplerinin sonuçlarını öğrenmem gerekir ki ne yapmayayım? Onda bu bulmayayım. Tıpkı hadiste dediği gibi Allah Resulü diyor ki herkesin bir korusu aslında. Şimdi düşünün burada bir tarla ve siz koyunlarınızı burada biliyorsunuz ne kadar tarlaya yaklaşırsanız nedir? Koyunlarınız muhakkak o tarlaya girecektir. O tarlada mümkün olduğu kadar uzak durursanız koyunlarınızın o tarlaya girmesi mi Söz konusu değildir. O yüzden insan bu, yani uzak durması gereken şeyi öğrenmeli ki onda ne yapmasın? Vukumu bulmak Bu birincisi. Ve tevhid ne dedik? Tev şirkin zıttıdır. Allah Azze ve Celle'nin kullar üzerindeki hakkıdır. Ve bir kulun ona karşı, Allah Azze ve Celle'ye karşı yapması gereken en yüce görevlerden, en başta gelen görevlerden bir tanesi. Bundan dolayıdır şişir ne olmuştur? Büyük bir zulüm olarak görülmüştür. Peki Allah Azze ve Celle inne ve zulüm muhakkak bir <gülüyor> şişir, büyük bir zulümdür bunun ne büyük bir günah olduğunu ne yapmıştır? Belli etmiştir. Bu yüzden insanın tezhidiyle çelişen ve üzerindeki Rabbinin hakkını yerine getirme imkanı ortadan kaldıran bir hale gelmiştir şirki. O yüzden insan şirki çok iyi tanıması gerekir. Kendisini tanıdığı gibi, çoluğunu, çocuğunu tanıdığı gibi şirki ne yapması gerekir? Çok iyi tanıması gerekir ki Aksi takdirde en büyük zulüm dediği Allah Azze o büyük günahda ne yapabilir Allah korusun vuku bu bulabilir. Peki, şirke düşmenin sebepleri nelerdir? İnsanlar neden şirke düşerler? Neden terhidi terk ederler? Şimdi genel olarak Ademoğlu içerisinde insanlar içerisinde şirke düşmenin en büyük sebebi günümüzde de olduğu gibi salih kimseler hakkında olmuştur. Yani insanların muhabbeti salih gördüğü ondan sonra işte evliya dediği ya ne güzel bir insan, müslüman dedi. Bu kişiler hakkında aşırıya gitmek hakkında olmuş. Çirkin sebebi. Peki Allah Azze ve diyor ki onlar dediler ki sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. Kimler onlar? İşte vetti, suva'ı, yegusu, yeuku, Ve nesli asla bırakmayın dediler diyor. Nuh suresi 23. ayet-i keriması. İbn-i Abbas radıyallahu anhuna Bukhari'de gelen civarette diyor ki bunlar yani bu sayıda isimler yani e, nedir? Vettir, Tuva, Yağuz, Yağuk ve nesil kendi içerisinde yani İsrail'in <gülüyor> oğullarında yaşamış salih kimselerdi bunlar. Bileb insan isimli bunlar. O devirde yaşamış. İsrail oğullar arasında yaşamış. Daha sonra onlar öldükten sonra şeytan ne yapıyor? O kavme geldi, onlara vesvesi verdi veya ilham verdi veya vahyetti şeytan. Ne yaptı? Onların heykellerinin dikilmesini ve sonuç olarak da sonuç itibariyle onlara Allah'tan başka ilahlar edilmesini vahyetti. Onlara telkin etti. Ve onlar da uzun bir zaman geçtikten sonra ne yaptılar? O insanlara Allah'tan gayrı Rabler edildiler, ilahlar edildiler. Yani bu ne demektir? Tıpkı Allah'tan istermiş gibi onlar istemiyorlar. Onlar, onların heykellerinde bir şeylere başladılar. Allah'a adak adarmış gibi gittiler. Onların etrafında kurbanlar kestiler, tavaf ettiler. Ve ne yaptılar? Açıkça Allah Azze ve şirk koştular ve tevzidi terk ettiler. Ve bunun en büyük sebebi de insanların bu salih kimseler gördükleri kimselerin vefat ettikten sonra ölümünden sonra ne yaptılar? Bu şeyde aşırıya gittiler. Peki bu İsrail İsrailoğullarında gerçekleşmiş bir olay. Günümüzde nasıl bunun duhuru? Hacı Bayram veriyor. <gülüyor> Günümüzde de hakikaten bu aynen Ne olmuş? Alaaddin'e şeyde sanırsıyla bir bakar burada. Ben onu yemiyorum ya. Benim de sanki biraz şey ama bakar diye yani. <gülüyor> Allah kabul etsin Şimdi bu salih kimseleri Allah'a ortak koşmam. Onlara ifade etmek, kabirleri yakınında ne yapmak? İşte adaklarda bulunmak. Üzlüm ben Aksaray'de yakınımızda Komuncu Baba Diye bir mezarlık var. Neşhur dura da. Bir gün ben dükkanda oturuyorum. Bir kitapçı dükkanı vardı. İki tane bir gerçek bayan. Yani hallerinden evde oldukları ve bir dertlerinin olduğu anlaşılıyor. Bir böyle edepli bir şekilde biz dediler ki babayı ziyaret etmek istiyoruz. Fakat nasıl edeldi? Adab bir, bir edep Yani saygısızlık etmeyelim. Çak kılmaktan var. Yani adamı edebilecek ziyaret şeyi nasıldır adabı diyerekten. Dedim bir derdiniz mi var yoksa evlisinizde çocuğunuz mu olmuyor dedim. Ve de Ve tasdik ettiler. Evet dedi ben evliyim ve işte şu kadar senedir çocuğunuz olmadı. İşte ziyaret edelim, bir dua edelim. Sektimde ne yaptılar? E, Talepte bulurdular. Şimdi aslında, aklı başında bir kimse, bunun aslında hiç de böyle, ne insanın fıtratına, ne de dine uygun olmadığını ne yapar, rahatlıkla anlayabilir. Ama artık toplum öyle bir hale gelmiş ki, yani, dua etmek istiyorsun? Ya, dur, olduğun yerde, alın, eklemini, yarab demem demek nedir? Yeter Ya, bu kadar basit. Ama, artık dini o kadar zor duruma getirmişler ki, artık bu e, olası gelenler öyle bir din haline gelmiş ki, aslında çok da zorlaştırmışlar. Yani gideceksin, dua edeceksin, ne bileyim geri, geri, geri bir e, kurban keseceksin, o orada ezileceksin, üzüleceksin. Halbuki din o kadar kolay ki, hakikaten. Ama hem dini zorlaştırmışlar, hem de maalesef böyle insanı dinden çıkarttan neyse şeklonda getiren ve Allah korksun dedi bir cehenneme götürecek amellerde ne yapıyorlar? Allah korksun. Bu kovuluyorlar. Şimdi bu ümmetle şirk görülecek mi? Elbette görülecek. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne yapmıştır? Ee, bunu bize haber vermiştir. Ki gelen bir ümmetinden bazı kabileler diyor müşriklere katılmadıkça ve onlar da putlara tapıncaya kadar kıyamet kopmayacak. Demek ki bu ümmet içerisinde de tekrar putlara başlayan başlayacak olan e, Muhammed ümmetinden de ne olacaktır? E, kimseler olacaktır. Bu kimseler diyor ne yapacaklar? Müşriklere katılacaklar, müşriklerle birlikte olacaklar ve onların taptığı gibi ne yapacaklar? Bu putlara ibadet edeceklerdir buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü Yani Muhammed ümmeti şirke düşmekte nedir? Masum değildir. Gerçekten bugün maalesef çevremizde çok açık bir şekilde ne yapıyor Bunu görebiliyoruz. Yani açık saçık kadınlar, dinle hiç alakası olmayan insanlar, yani baştan ufak bir bel geçirerek ne yapıyorlar? Rahatlıkla gidip, din adına aslında kendi şeylerini arz etme adına, hallerini arz etme adına ne yapıyorlar? O kabirlere rahatlıkla gidebiliyorlar. Neden bunu yaptın diye sorduğunda, işte biz Allah'ın günahkar kullarıyız. Direkt Allah'a yaz varamıyoruz. İşte edet, adam e, diyerekten. Ve o kimselere giderekten güya kendilerine şefaatçi olmalar ve onun yüzü hürmetine diyerek yardımda bulunuyorlar ki bu şirkin ta kendisidir. Şimdi şirk dediğimiz zaman insanı ebedi olarak cehenneme götüren büyük şirk ve e, bu seviyeden biraz daha küçük olan, düşük olan küçük şirk de ikiye ayrılıyor. Ama büyük şirk dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin asla ve asla bağışlamayacağı büyük günahdır şirk. Ki Allah Azze ve Celle diyor ki her kim Allah'a ortak koşarsa, şirk koşarsa şüphesiz ona cenneti haram kurmuştur. Ve onun varacağı yer de ateştir. Ve ikinci kısımda küçük şirk. Bu da nedir? Büyük şirke ulaşmayan günahlardır ki, bu da küçük şirk olarak e, nitelendirilmiştir. Bu da riya, yani insanların gösteriş yapması ve diğerleri de bunlardan örnektir. Şimdi büyük şirk nedir? Büyük şirk, ibadet çeşitlerinden herhangi bir tanesi, ne olursa olsun, Allah için yapıla gelen ibadetler, Allah'tan başkasına yapılırsa, bunun adı nedir? Sus, büyük şirktir. Allah'tan başkasından korkma. İşte, ondan başkasının fayda ve zarar verebileceğine inanmak. Mesela düşünün, insanlar yeni bir araba aldığı zaman ne yaparlar? Hemen bir sigorta takarlar. Peki bu sigortanın amacı nedir? Kendisi bir ne yapacak? Cezadan, i̇şte sizi yandan veya herhangi gelebilecek bir şeyden, ne yapmak? Zarardan, kazadan, beladan koruma. Yani düşünün, insanlar o küçücük boncuğa ne yapıyorlar? Kaderle bağladılar. İnaçlarını bağlıyorlar. Halbuki Allah'ın yönelikleri koruyan, fayda veren, zarar veren o boncuk yani ne fayda verir ne de zarar verebilir. Ama insanlar Allah'tan uzaklaştıkça Allah'ın azametinden uzaklaştıkça ondan da ne yapamıyorlar? faydalanamıyorlar Halbuki Allah'ın azametine, celaline, izletine inansalar, Allah'ın gerektiği gibi tanısalar, hiçbir şeye kalplerine ne yapmazlar? Asla basla bağlar ki Allah'a bağlıdır. O yüzden ondan başkasını sevmek Allah'ı sever gibi. Nedir? Yine büyük şekillerde işte Allah'tan başkası için kurban kesmek, yananki bir işte türbedir gibi veya Allah azze ve celal'i yüceltir gibi başkalarını yüceltmek. Ve hakikaten bunlar olmamış. Allah nasılı Aleyhisselatu Aleyhisselam'ın şahsında bile Adam o kadar yani sevgiler aşırıya gitmiş ki artık haşa peygamberimiz aleyhissalatu vesselamu bile bir ilah Allah konumuna çıkartmış haşa. Veya onun dışında e, şeyhlerini artık ölü olsun diri olsun ne yapmışlar? O kadar büyük bir seviye, tazilde, yüceltmede, saygıda aşırıya gitmişler ki ha, haşa onu ne yapmışlar? Allah konumuna getirmişler. Artık o hata etmez. Masumdur. İşte insanları cehennemden alır, cennete götürür gibi o kadar büyük sıfatlar yıkmışlar ki haşa artık büyük şirk nedir? Bunun ta takendisidir. Şimdi büyük şirkin kısımları nelerdir? Bilinmesi gereken. Birincisi duada şirktir. İnsanlar duada Allah'a şirk koşarlar. Sürekli Allah'a yalvanmalar gerekirken ne yaparlar? Araya aracılar sokarlar. Allah'ın ilicisi hürmetini, filan ilicisi hürmetini. Hatta diyor ki Allah Azzeyir وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي اَسْتَجِدِ لَكُمْ Bana, Rabbeniz dedi ki diyor bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Her kim de diyor benim dua etmekten büyüklenirse o büyüklenenler fakir olarak cehenneme gireceklerdir. Demek ki dua nedir? Ve ibadettir. Evet. Peki kime yapılması gerekir? Yalnız ve ya. yalnız Allah'a yapılması gerekir. Ve hakikati de budur. Gerçekten sen duanın kabul edilmesini mi istiyorsun? O direkt Allah'a dua edecek. Mesilelerine sallatacak. Ama mesela dediği gibi ya adamların bir çoğu, insanların bir çoğu. ya Allah'a dua ettim, ettim, ettim de Allah duamı kabul etmedi. Peki haşa bu yani Allah'ın bize karşı bir zülmü mü? Allah kana dua edin, duanı icabet ederim diyor. Edeyim diyor. Adam da diyor ki Allah'a dua ettim, ettim de Allah benim duamı icabet etmedi. Peki haşa yani ki yani Allah zalim mi haşa? Allah'ın böyle bir sıfatı yok, olamaz. Allah zalim değil asla. O zaman ne yapacak? Kendine diyor. Diyor ki Allah rassulü selam bir kul diyor. Elini aksa, ja arad, ja arad diye dua eted. E o nüüdü, yediü haram, giydiü haram, içdiü haram, ticareti haram, konusnud haram. Peki, diyor. Allah arzilecele, nassuna mutusunda ola icap eted? Ha, demek ki, insan, kendisinde olmayan bir şeyle dua ettiği zaman, Allah senin yüzüne bakar mı? Bakmıyor. Demek ki, helal lokma, nedir? Duanın kabul edilmesi vesilesi haram nokmada etmiyor Allah Hazreti. Demek ki sizi ne yapacaksın? Allah bir var diyor. Bana dua edin ben şu duanıza icabet edeyim. Evet. Bu tür ibadetlerde e, her, ne çeşitli olursa olsun en ufağından en küçüğüne kadar ne yapılacak? Yapılan dua ancak ve ancak Allah'a yapılacak. Ve lillâh bil Ne diyor Allah Azze Allah Azze en güzel isimleri vardır. En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ne yapacaksınız? O güzel isimlerle Allah'a dua edeceksiniz. Yani bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına, o dua kitaplarında gelen rivayetlerde her zaman bir muhakkak sonuna Allah'ın isim ve şifatlarını Rızık mı istiyor? Allah'ım sen rızık verensin, bana rızık ver. Mehmet mi istiyor? Allahumme sen Rahman'sın, Rahim'sin, beni bağışla. Ve hep böyle şeylerde nedir? Muhakkak Allah'a sevilenlerin hoşlandığı güzel isimleriyle ne yapmışlardır? Dua etmiştir Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ve diyor ki: "Vu illa sa'alaka ibadî annî fe Ey Muhammed derse, eğer kullarım beni senden soracak olurlarsa nedir? enni karib muhakkak bir ben onlara çok yakınım diyor. Dua ettikleri zaman muhakkak dualarını icabet ederim diyor. Değil mi? Hakikaten bu kadar kolay. Bu kadar yani dinimiz kolaylaştırılmış elhamdülillah. Fakat insanlar ne yapmışlar? Bunu kendilerine zorlaştırmışlar ve işte falanın yüzü su ümmetine filanın yüzü su diyerekten dualarının iptal edilmesine ve Allah korusun kendilerini de şirkte vuku bulmasına sebep olmuşlar. Çünkü büyük şirklerdir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Allah'ın lütfundan dileyindir. Ve insan dilediği zaman yani bunu yaptığı zaman güzel bir şekilde yani duanın icabet edilmemesine mani olan nedir? Ama insan hadiste geldiği gibi haramla iştigal eder, Haram yer, haram içer, ticaretine dikkat etmez, yediğine içtiğine dikkat etmez. Peki diyor Allah diyor, bunun duasına nasıl olsun da icap edilir? Ondan sonra da haşa kalkar. Ya Allah'a dua ettim ettim de icabet etmedi diye haşa icaplara girer. Önce sen ne yapacaksın? Kendi halini bir düzelteceksin. Çünkü hadiste geldiği gibi Allah katında diyor duadan daha üstün ve daha değerli bir şey yoktur diyor dedik. Çünkü doğa doğada Allah'ı yüceltmek vardır. İstediği zaman sadece O'ndan isteye vardır. O yüzden Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi kim bana diyor dair hiçbir delil bulunmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha ayarlar yakarırsa ibadet ederse onun hesabı amlak bil'in katında da hiçbir şekilde kurtulusa Allah korusun. O yüzden dua metedi. Yalnız da yalnız Allah'a. Vesilelere sığınacak mısın hesaplaacaksın. Ne yapacağız? Haram lokma. Ne yapacaksın? Salih amellerden topluyacaksın. Ki biliyorsunuz mağaraya giden üç kardeş ne yapmışlardı? Kendilerini oradan kurtulmak için, Allah azmini yerine için yaptıkları Onun uzak için yaptıkları ibadetlerini söyleyerek ne yapmışlardı? Allah'ın izniyle oradan kurtulmuşlardı. Yine büyük şeylerden bir tanesi de İnsan niyetinde, istemesinde ve kastında olan şirktir ki, eğer bir kimse amelini Allah'tan başkası için yapmaya niyet ederse, kastı Allah'ı razı etmek değil de başkalarına razı etmek olursa bunun adı nedir? Yine büyük şirktir, insanı müşrik eder. Diyor ki, kim diyor dünya hayatını ve onun süsünü arzu ederse, Onlara amellerinin karşılığı orada taslanı öderiz. Ve onlar bu hususta hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Orada dünyada yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır. Yani insan yapmış olduğu ibadetle ne yapıyor? Dünya hayatını istiyor. Böyle yapanlara Allah Azze ve Celle dünya hayatında onlara nimetleri ne yapıyor? Pastaman veriyor. Kafirlere verdiği gibi Allah Azze Allah Azze ve Celle kafirlere vermiyor mu? Hani dünyanın kapısını kafirlere Allah Azze sonuna kadar açıyor. Bütün kafirlere veriyor. Ama diyor ne yapıyor? Onlar yaptıkları iyilikleri belki de Allah için yapılan iyilikleri Allah o dünyada verir. Ama ahirette onların nedir? Hiçbir nasibi yoktur diyor Allah Azze ve yani Onlar zalimleri, kafirleri nedir? Ta kendileridir diyor. Yapmakta oldukları şey zaten bahsettir. Yani düşünün, İslam'ın hakim olduğu bir yerde ne yapıyor insan? Sırf işte bir e, makam, mevki, koltuk elde etmek için işte onlardan gibi gözüküyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor sırf böyle onlardan gözükmek için ona karşılığı dünyada veriliyor. Ama ahirette onun hiçbir nedir e, şeyi yoktur. O yüzden ayet geldiği gibi o yaptığı ameliyle yalnızca dünyayı ister ve Allah'ı unutur. Allah da onu ne yapacaktır? Dünyada verilecek ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Şimdi niyeti bu, amacı o ama amacına sadece ve sadece ne yapabiliyor? Dünyadayken kavuşabiliyor. ahiret hiçbir nasibi olmuyor. Şimdi bir de itaat var ki bu kitap ve sünnetin hükmüne başvurmaktan uzaklaşmak, onlardan yüz çevirmek, onların dışındaki batıllara davet etmektir. Ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın getirdiğini ne yapmaktır? Terk etmektir. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman mümin erkek ve mümine bir kadının yapması gereken nedir? Bir e şirki itaat etti, bitmiştir. Ama bugün düşünün Erkeğe ne yapılır? E, mirastan iki pay verilir. Kız ise, yani kız kardeşi ise ne yapılır? Ona bir pay verilir. Ama kadın ne olmuyor? Bundan razı olmuyor. Olmaz. Erkek ne alıyorsa ben de alacağım. Allah'ın hükmüne razı olmuyor ve gidiyor mahkemelerde hakkını güya arayarak ne yapıyor? Erkeğin aldığı birse kendisi de ne yapıyor? Biri e, almak için ne yapıyor? Çaba Yani Allah'a Ne yapıyor? Bir yerde itaat etmiyor. O yüzden ve onların diyor arasında Allah'ın indirdiğini onlar bir hala cahiliyenin hükmünü mü arıyorlar? Kesin bir itaate, böyle kanaate sahip olan bir kavim için hükmü Allah'tan daha güzel olan kim var? Hükmü veren kim? Allah Azze O zaman bize düşen ney? ve ona gerektiği şekilde itaat etmektir. Ondan asla ve asla yüz çeviremez. Eğer itaatsizlik edersen bu da nedir? İtaat, itaat şirkidir ki ve Allah'tan başkasına itaat etmektir ki bu, bu da insanı dinden çıkaran büyük şirktir. İnsanı evveli güvenleme götüren bir şirktir. Yine bu büyük şirklerden bir tanesi Muhabbet sevgi şirkidir. Ki insan Allah ile birlikte veya başka bir şekilde ondan başkasını Allah'ı sever gibi sevmektir. Bugün inanın birçok sofi tarikatı veya şiada olsun kendi imamları için işte masumdur yani neredeyse hata yapmaz şeklinde yapılan sevgi de aşmaya giderek onları tıpkı Allah'ı sever gibi ne yapıyorlar? Seviyorlar ki bu da sevmekleri bir şirktir. Sevgide şirktir. Diyor ki Allah Azze ve Celle insanlardan diyor kimilerine vardır ki ne yaparlar? Allah'ı sevdikleri gibi sevdikleri benzerler icat ederler. Tıpkı Allah'ı sever gibi onlar da severler diyor. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkiler kat kat farklıdır. Çok daha fazla Yani Allah'a olan sevgileri nedir? Her şeyin üzerindedir. Ne anadan, babadan, yardan, çocuktan, e, dünya malından, ticaretten, hepsinden nedir? Bu sevgi hepsinden üstündedir. Hepsinin üstündedir. Ki biz ne yapmışız? Bununla elde olunmuşuz. Yani, müşrikleri arasında diyor, Allah'a bir takım kimseleri denk ve benzer görüp ne yaparlar? Ona eş koşanlar vardır diyor Allah böyleceyle ayetinde. Onlar bu ortak koştukları varlıkları Allah'a bekledikleri sevgi gibi aynı o sevgiyle severler. Ama nedir? Gereken, yalnız ve yalnız Allah'ı gerektiği gibi tazim etmek, ve sevgide O'nun sevgilerini ne yapmak? En üstünüyle sevmek. Kim olursa olsun. Allah'a Azze sevgilerin en üstünü ne yapmak gerekir? Göstermek ve O'nun her şeylerin üzerinde sevmek gerekmektedir. Bir gün Allah Rasulü e, Ömer radiyallahu peygamber aleyhissalatuhu selama gülü. Ey Allah Rasulü, ben seni çok seviyorum. Her şeyden, anamdan, babamdan. Yalnız, yani kendi neslim bunun dışında. Yani, kendi neslimi senden daha çok seviyorum. Diyor ki allahın Rasulü Aleyhissalatuhu selama, hayır ey Allah, beni diyor. Anamdan, babamdan, suhundan. Ve dahi kendimden daha fazla sevmedik ki kabil iman et, iman etmiş olman. Ama Ömer radiyallahu anh'ın imanına bakın ki o anda hemen yani ya bir düşüneyim bir şey yapayım kendimi tartayım yok. Şimdi kendinden de seni daha çok seviyor Allah'ın O anda hemen teslim oluyor. Çünkü Allah Resulü selam nedir? Eba meylesinden konuşmaz. Onun konuştu ancak vahy olur. Demek ki bizim sevgimiz Allah'ın Resulü olan sevgimiz nedir? Her şeyimiz yani Düşünün, neden sevgi, neden muhabbet? Çünkü kişi sevdiğine ne yapar? İtaat eder. Sevgiyle birlikte olmak ister. Sevdiğini üzmek ne yapmak istemez? İstemez. Ama düşünün eğer sevgide, muhabbette azalma olursa ne oluyor? İşte o sevgi başka şeylere aktarılıyor. Çünkü insanın sevgisi nedir? Sevgi insanın yaratılışında, fıtratında olan bir şey. Muhakkak insan sevmek zorunda. Seveceksin evet ama Allah'ı yaşur bize her şeyin sebebi küçük sevgi itafi gerektir. O yüzden bu sevgi eğer Allah'tan başkası adına yapı başkasına yapılırsa ona yapılması gerekir. Bu da büyük şittir ve insanın ebedi cehenneme sokan şeyle arasındadır. Şimdi bir de küçük şit dediğimiz şey vardır. Peki bu ne demektir? Küçük şit Büyük şirke ulaşmayan ve insanı ebedi cehenneme koymayan ibadet şeylerdir. Günahlardandır. Ve bunlardan bazıları bir tanesi açık şirki. Bu nedir? Lafız ve olarak iki kısma ayrılır ki mesela lafız olarak, söz olarak dediğimiz zaman bir gün bunlardan bir tanesi nedir? Allah'tan başkası adına yemin etmek. Neymiş? Küçük şirki. E, diyor ki, Ömer radıyallahu anh, işte İbni Ömer, Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Çünkü ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim, Allah'tan başkasının adına yemin eden bir kimse, küfretmiş ya da, şirk koşmuş olur. Diyor. Ve, yine bu sözlerden bir tanesi, Allah ve sen dilersen sözüdür, diyor. Bir gün bir tanesi geliyor, Allah ve sen dilersen bu iş olur diyor. Peygamber Efendimiz. Ve hemen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sen beni diyor Allah'a eş mi? Koş. Yalnız yalnız Allah dilerse diyor. O yüzden, çünkü e, bunu nasıl söylenmesi gerekir? Mesela adam diyor ki, işte bir hastalıktan kurtul işte e, doktorun sayesinde ben ne oldum? İşte iyi oldum. Ama ne de doktor orada bir resimledir. Önce Allah'ın, sonra da doktorun sayesinde ne oldu? Sen Allah'ın izniyle şifadın. Ama Allah ve işte sen dersen işte ne olmuş olur? Allah'a şirk koşmuş olursun. Şimdi muhakkak diyor, alemlerin zabbi olan Allah dilemedikçe ne yapamazsınız? Asla varsa bir şey dileyemezsiniz. Bir gün Allah Resulü bir tanesi Allah ve sen dilersen deyince Allah Resulü sen beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Aksine yanmıyor ki Allah dilerse diye cevap vermiştir. Şimdi fiillere gelince belanın kaldırılması ve detedilmesi için bir halka ya da ip bağlamak örnek gösterebilir. Yine bu nazar boncuğu da ne yapılabilir? İlk e, buna misal... Dışında, ...halk arasında işte, işte yel var, belarısı var tipinde okulur. Bileklere bağlanır. Bele bağlarlar. Ee, burada kaçtı bilen o eskiden de var. İp bağlamak var. Medet ondan bekliyoruz. Bu e, sırt çekenler var. Bel ağrısı. Hala yaparlar. Adam ipi okur okur okur tutar, beline bağlar. Hmm. Çocuğu olmaz okur okur beline bağlar. Onunla e, bir şey olacağını zannediyorlar. Hatta kendilerini odaklarlar. Hmm. <gülüyor> evet bir de e, gizli şirk vardır. Ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın hakikaten ümmeti için korktuğu en e, böyle gizli şiktir ki bunu Allah Resulü Aleyhisselam çok böyle gizli bir karanlıkta sim siyah bir taşın üzerinde, sim siyah bir e, kavincanın ayak yüzlerine e, benzetir ki hakikaten bundan kurtulan e, çok artışı olmuştur ki Yani dediği gibi illa nallahu ancak Rabbim'in merhamet ettiği kimse dışında bundan ne olmuştur? Çok az kurtulan olmuştur. Bunun içinde ne vardır? Mesela riya vardır. Riya nedir? Gösteriştir. Yani hakikaten e, ibadetten önce olur, ibadet esnasında olur ve ibadetten sonra olur. Mesela riya nasıl gerçekleşir? düşünün bir kimse gelir namaz kılar ve namazında kendisinin seyredildiğini hisseder ve başlar namazını güzelleştirmeyen. İşte rükuda, şey, kıyamda daha fazla durur. ve i̇şte Rükuda daha fazla durur. Ne bileyim namazını uzatır. Bu nedir? Gizli şiddir. Veya normal bir şekilde Kur'an okuyan bir kimse kendisinin dinlenildiğini veya e, hissettiği zaman ne yapar? Böyle daha bir nameli, daha bir şeyle okumaya başlar ki bu da maalesef gizli şiddir. E, kapsamına giren şeylerden bir tanesidir. Bunun manası nedir? Gizli şirk, e, şirk denildiği zaman insan, evet, günahlardan bir günahtır. Ama tıpkı büyük şirkin insanı cehenneme, ebedi cehenneme götürdüğü gibi ne yapmaz? Götürmez. Diyor ki Allah Hazretiyle artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa sanih amel işlesin. Ve Rabbine ibadette hiçbir kişiye ne yapmasın? Orta koşmasın. Diyor ki Allah razı olsun sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir diyor. Ashab ey Allah'ın nasûlü küçük şirk nedir diye sorunca riyakarlık yapmaktır buyuruyor. Allah'ın seslenmesi yani gösteriş yapmaktır. Evet yine dinara köle olan, bilheme yani paraya köle olan, güzel elbiseye köle olan kimse kahrolsun diyor. Eğer ona bir şeyler verilirse hoşnut olur, bir şeyler verilmesi öfkelenir, razı olmaz diyor Yani insan nedir? Dünya hayatına razı olmuştur. Yani bazılarına bakın hakikaten yani e, elbisenin köresi nasıl olur? Yani adam modayı öyle bir takip eder ki öyle bir elbise haftalığı vardır ki bir gün giydiğini ne yapmaz? İkinci bir gün bir daha giydiğini göremez. hep Yeni bir şeyler alma. İşte nedir? Elbisenin köresidir. Ve Allah Resulü gibi elbisenin köresi, kahvaltısı diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani muhakkak ona bir şey verildiğinde ne yapar? Bundan razı olur, buna verilir. Ama verilmesi de ne yapar? Bundan asla arasında razı olmak ve etkilecek. Şimdi büyük şirk dedik, küçük şirk dedir. Arasındaki farklardan bahsedecek olursak dediğimiz gibi büyük şirk ne yapar? İnsanı ebevi cehenneme götür. Allah korusun. Küçük şirkisi kişiyi dinden ne yapmak? Çıkartılmaz büyük şirk insanı dinden çıkartırken ne yapar? küçük şirk insanından çıkartmaz. Büyük şirk insanı ebedi cehenneme Allah'ın olsun götürürken kalmasına sebep olurken küçük şirk gibi cehenneme girse dahi belli bir müddet sonra Allah'ın bileceği bir vakitte çıkmasına nedir sebep olur. Büyük şirk bütün amellerini yapan iptal eder. Ne inşak da yahpatanlama. Şirk koşsa ne yapar? Bütün amellerin boşa gider. Allah korusun. Küçük şirk sadece o anda o yapmış olduğun ameli iptal eder. Tamamen bütün amellerinin yani düşünün namaz kılan birisisiniz, bir öğlen namazı kılıyorsunuz, bir sünnetini düşünün, işte insanlar var namaz kılıyorlar. Siz o anda hissederek namazınızı güzelleştirirseniz, Allah için değil, insanlar size baktı diye güzelleştirirseniz, o küçük şirklerden, yani riyakarlıktan dolayı, riyadan gösterişten dolayı Allah Azze ve sadece o kılmış olduğunuz o 4 rekatlık ve iki rekatlık namazınızı iptal etmeniz vesile olur, sebep olur. Ama yani düşünün bir kılmış olduğunuz 30, 30 sene, 20 sene namazınız tamamen iptal edilmesi manasına gelmez. Ama büyük şirk gelirse onları ne yapar? Hepsini Allah kulusu boşa çıkartır, iptal eder. Büyük şirk sebebiyle insanın can malı ne olur? Mübahtır. Ama kötü için böyle değildir. Evet, şirkin fert ve toplum üzerindeki muhakkak kötü etkileri vardır. İnsanlar ne yaparlar? Allah'tan başkasına ibadet ederler. Şirk günleme geldi. Yani Allah bırakılıp aşağı Allah unutulur ve ne yapılır? O ibadet edilen putlarda ya ne bileyim kabileler, kabillere ibadet edilmeye başlar. Böylelikle insanın bütün ve şeref haysiyetini yapan ortadan Muhakkak ki izzet, şeref nedir? Allah'ındır, dinlidir, İslam'ındır. Ne zaman ki insanlar Allah Azze ve Celle'den yüz çevirirse, dininden zaklaştırırsa o zaman haysiyetin sene şerefsiz konuma gelirler. Çünkü izzet de şeref de nedir? İslam'dadır. Yine insanlar bu bozuk akideler sebebinde bit'at ak ve murafelere sarılırlar. Çünkü daha önce bid'at der, siddatı bize konser, her bir bid'at ne yapar? Bir sünneti katleder, sünneti öldürür. Tamam. O yüzden hurafeler gündeme gelir. Artık insanlar o bid'atla hurafelere nedir? Dindenmiş gibi, dinmiş gibi sarılmaya başlarlar. Yine Allahu u Teala'nın insanlar üzerindeki katıksız bir hakkı ondan başka hak etmemesine rağmen nedir? allah Teala'dan başkasına ibadet edilmesi suretiyle yerine getirilmemiş olur. Allah'ın üzeri, kulları üzerindeki hakkı neydi? Hiçbir şirk koşmaksızın yalnızla yalnız ona ibadet edin. Ama şirk gündeme geldiğinde ne yapamıyorsunuz? Allah'ın bizim üzerindeki, senin üzerindeki hakkını ne yapamıyorsun? Bir yerine getirmemiş oluyorsun. Şirkin belasından bir tane Yine bir insanın Allah'a şirk koşması, bütün iyi amellerin boşa çıkmasına ve Allah korusun ebediyen cehennemde kalmasına mesul oluyor. Ve yine, çirkin bir, bir aygınlık kazandığı bir toplumda bütün hayasızlıklar, bütün günahlar ne yapılıyor? Zulümler ortaya çıkıyor. Yani düşünün bir adamı öldürmele artık insan diye, merhamet diye ne yapmıyor? Bir şey kalmıyor. Çünkü günah işlenildiği zaman veya şirk gündeme geldiği zaman ne yapıyor? İnsan artık bir kalp merhamet diye bir kat merhametli bir kat taşınıyor. Tamamen zalimlerden oluyor ve tamamen o toplumunda nedir? bozulmasına vesile oluyor. Yine Allah'tan başkasına şirk, Allah'tan başkasına tevekkül ve ondan başkasından yardım istemenin bir sonucu olarak insanlarda psikolojik ve ruhsal zayıflığın, gerçekliğin güçsüzlüğünün yaygınlığının kazanmasına sebep oluyor. E düşünün. Adam şirk koşuyor bendir, dua ediyorumdur, duam kabul edilmiyor Demek ki Allah'la ne yapıyor? Kendisi arasındaki bağı koparıyor. E bir kimsenin Allah'la bağı koparsa düşünün yani bir psikolojisi, ruhsal şey nasıl olur? Yani düşünün bugün dünya e, maddi yönden çok büyük refaha sahip olan o kafirler, Avrupalılar ve yine kendi aralarında en çok intiharın gündeme geldiği kimseler. Niye? Çünkü, çünkü şeyleri Ee, şirkle dolu, küfür dolu artık Allah'tan e, ümitlerini, merhamet ümitlerini kesmişler. Ne yapmışlar? Şirkle e, küfürde vuku bulmuşlar ve bu küfürleri sayesinde de kalpleri kap kesilmiş ve yaşadıkları ne hayattan ne de aldıkları nefesten hiçbir şekilde ne yapamamışlar? Zevd <gülüyor> alamamışlar. Ve birçoğu da artık e, ölümü tercih etmiş ve intihar yoluna gider. Ne yapmıştır? kendisini intihar etmiştir. Ve yine şirk çeşitli ilahi azapların ve helakların orta çıkmasına vesile olmuş. E düşünün bir Nuh tufanı meydana gelmiş. Bir peygamber bile kendi oğlunu ne yapamamış o tufanda Allah'ın hükmü bile kurtaramamış. Ve yine Nuh Aleyhisselam'a bakın yine ne olmuş? İnsanların üzerine taşlar yanmışlarlar taşlaşmış. Ve yine büyük bir sesle azap olunmuş. Zeka, nice kavinen, sırf Allah'a koştukları bu şirklerden dolayı ilaha, ilahi azaba mahzar olmuşlar. Bugün düşünün Japonya'da Tsunami dedikleri bir felaket olmuş. Bak artık bu ilahi azaptan başka bir şey değildir kardeşim. İbret alanlar için de var. Ama insanlar ne yapıyor? Aha doğa. Yani doğadan geldi Tsunami oldu, deprem oldu. Ama hiç kimse kalkıp da ya bu Allah Azze ve Celle'nin ilahi bir azabı ne yapmıyor? Diyemiyor, söylemiyor. Halbuki bir apaçık bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin ilahi bir azabından başka bir şey değildir. Yani düşünün, yani Japonya ki düşünün, yani biliyorsunuz dünyanın en teknolojik denlerinden bir tanesi. Teknoloji olarak, elektronik olarak. Ama peki bu güçleri Allah'ın azabının denmesine engel olabilir değil mi? Aslanlar. O gün düşünün. O insanlar ne yaptılar? Dağlara uydular. Dağlara evler yaptılar. Güçlü insanlardı. Ama yine de o öyle olduğu halde, böyle güçlü kalelerin altında, arkasında olduğu halde, ölüm kendilerine geldi. Ne oldu? Kendilerini kurtarabildi mi? Ne kadar teknolojiye sahip olursanız olun, ilahi azab gerdini hiç kimse ve asla ve asla ne babazından kurtulamayın. O yüzden orada meydana gelen şey <gülüyor> tamamen e, küfürlerinden dolayı Allah'ın ilahi azabı başka bir şey değildir. O yüzden Allah Azze ve Celle bize şirkin her türlüsünden, büyünden ve küçüğünden bizleri korusun. Evet. Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla ibadet eden, tevhidi yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin. Evet. Allah'a gelebildikleri hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Amin. Senin wahid kullarından eylesin. Subhaneke ve hamdülillah